Organize gürültüler. İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları. Hazırlayıp sunanlar Feryal Kavim ve Ayberk Çanakçı. <gülüyor>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 Ein Mädchen auf dem Weg ein Wesenssagen Feuer anfahren Die Räume sind schlimm Mein Gasto hat mir falls meine mitternau leuchtet falls meine mitternau leuchtet mich auf dem weg En sevgililerden herkese iyi geceler. İyi geceler. Bugünkü programımız canlı, canlı yapıyoruz aynı geçen hafta olduğu gibi. Evet, ama farklı olarak ilk anonstan söyleyebildik. Evet geçen Canım hafta yaptırdık. programın sonuna doğru söylemiştik. Evet. Hı. evet. Ee, programın açılışını Anshus Sende Noybatın ile yaptık. 1987 tarihli bir albümü Fün Fafder. Nahobanoff'ın Richter Skala adlı albüm. Ee, telaffuzunu doğru yapabildiysem <gülüyor> ne mutlu bana. Buradan Bin isimli parçayı dinledik ilk olarak. Hı hı. Hı hı. Ardından da e, sanırım bu hep böyle gidecek. Lanschusen'de Noybaht'ın çaldığım zaman arkasına hemen bir Alman grup koyacağız. <gülüyor> ya, Bundan niye, önce bu Ranschusen hep can. öyle mi yaptık biz? Zaten bir kere çalmıştık ve eee Sen'den sonra Ramstein ha, koymuştuk evet. hatırlarsın. Evet evet. O da yine elektronik falan endüstriyel bir gruptu. Ama bu sefer hani Kraftwerk çaldık. Evet. E, bilmiyorum hep böyle devam edecek sanırım ya. Yani. yani belli olmaz tabii. Şimdi çok beğenmiştim, çok istemiştim çalmayı sen de hani ardından bir Kraftwerk Kraftwerk koyarsak Olur deyince böyle evet, ama yaptı. mesela aklıma Alman bir grup geldi. E, genelde öyle oluyor. Yani Hı -hı. endüstriyel müzikte Almanlar bayağı başarılılar. Ya evet ama yani elektronikti falan da. Elektronikte de, de Hani yani Kraftwerk'ten sonra çalabileceğimiz bir sürü şey vardı ama ne, evet. ne bileyim var. Sonradan sonra onu o anımsatmış olabilir. Alman grupları bildim. geliyor aklıma. İşte yani anımsatıyor ya da Hı -hı. hani ve çok iyi uyuyorlar, uyumlular. Ondan olabilir belki. Hı -hı. Hatta bağlayalım mı, bağlamayalım mı diye karar da verememiştik burada. Evet. Son hmm. son saniyelerde evet, bağlamalar. Hatırladık en iyi. Yani, çok güzel bağlamıyor Hı -hı. bu akşam parçaları. Nereden bölüp nereye gireceğimizi hani öyle spontan gelişiciler. Bir şey yani. de söyleyeyim. Kraftwerk'ten Absoulk isimli parçayı çaldıktı. Dimix. Albümü 1991 albümünden Bir remix albümü Ve e, hani grubun Lideri Ralph Hütter'in Remkes bir e, Parçaydı Apsuk Burada da bir aslında küçük bir şey var <gülüyor> Trans Europe Express albümünde de Aslında bu parça var ama internette bulamıyoruz direktlerini falan evet, anonsun, Sanıyorum onun 2009'da bir e, Remastering Olarak yani tekrar basıldı. Hı hı. Orada var fakat ilk şeyde bulamadık. Yani bunda biraz e, pek araştıramadık. Yani araştırdık da bulamadık aslında evet, falan. Evet ulaşamadık yani o bilgiye birazcık. Hı hı. O Yok. zaman geçelim mi? Söyleyeceğin bir şey var mı? Yok geçelim. Hı hı. Bu sefer Brian Inoy'a geçiyoruz ha? Evet. Evet Brian onun 2010'da daha yeni Kasım'da çıktığı, çıkan... Small Craft on a Milk Sea adlı albümden iki parça dinleyeceğiz ee, Sanıyorum Biz hangi aydayız Bir dakika <gülüyor> e, Temmuz'un Temmuz Beşinde altısında falan yeni albüm Çıkacakmış Aa, yani. Onu da çalırız Herhalde mutlaka Yani kesin e, Şöyle bir şey var Biz Brian Yino'dan şimdi e, Sarasilla Horse ve Flint Marsh isimli parçaları dinleyeceğiz Hı hı e, bu parçalar işte Horse albümün beşinci e, Flint Marsh 6 dördüncü A, Pardon, parçası. pardon. Biz yani sanıyorum Tam tersini çalıyoruz evet, değil mi? Aslında Flint Marsh'ı e, Horse'a bağlamış Brian Yino Ama biz Horse'ı Flint March'a Bağlayacağız. Evet. Çok da Güzel bağlanıyorlar böyle <gülüyor> Peki o zaman Dinleyelim mi? Tabi dinleyelim Dinleyelim Da i̇ki Bryony'nin o parçasından sonra Black to Com'a bağladık Bu evet. bu seriyi Şahane oldu gerçekten üst üste olmaları yani Bu harika parça Black to Com'a aitti Ben onlarla ilgili mesela Çok iyi bilgi bulamadım ama Hani onları daha çok çalacağımızı biliyorum Böyle bu yağmurlar yerken Sana da bir serinlik üşüme geldi mi hı hı. Ne o yani bir yandan. Yani çok... bu stüdyonun çok sıcak olmasına rağmen. <gülüyor> evet burada klimamız bu. Programcılar hani bu stüdyonun çok ne kadar sıcak olduğunu bilirler. Evet sürekli söylerler klimamızda bir sorun vardır ama bu parçayı dinlerken sanki böyle serin serin rüzgarlar esiyor gibiydi gerçekten yağmur Hı. yağıyor gibiydi. Ama tabii içi ısınan bir tarafı da var. Aynen öyle. Hani dinlerken çok gülümsedim. Hı hı, Mesela evet, bilek.com ile ilgili <gülüyor> senin elinde bilgi var mı? Benim elimde yani Hamburglu bir grup olduğu buradan söyleyebilirim ve e, yaptıkları ve ilgilendikleri müzikleri işte kusmatik, psikodelik ve teyp müzik olarak adlandırıyorlar. Bunları MySpace adreslerinden hı hı. Aa, öğrenebildim. Hı, böyle. Yani. Şimdi birkaç bir şey gördüm Bu albüm de ya. hani ambient bir albüm olarak Geçiyor Bir şey, şey söyleyeyim mi hı. Hani Yani bir Melodik bir, bir şey var parçada yani Bir hı hı. müzik var devam ediyor ama Arkada da Yağmur sesi hı hı. Hatta sokak araba hı hı. Evet, Çocuk evet. sesleri Hani böyle bir Buna benzer var işte. bir şeyimiz var biliyorsun. Değil mi? Aa, bir planımız var. Evet evet. ama Onu yapacağız. Yapacağız kesinlikle. Bu Onu da, da canlı bir... yapmalıyız yani. Şimdi bunu anlıyorum. Bu parça biraz da bana o planı tekrardan anımsattığı için... Hı -hı. Belki dinleyeceğimiz için de bir giriş intro niteliği taşısın diye iyi olacağını da düşünmüştüm zaten Hı -hı. bu parçayı. Aa, playliste bunu mu koyduk harika oldu falan. Diye hissetmiştim Yani ben artık hani Haziran bitiyor Temmuz'a giriyoruz falan Artık insanlar hani sıcak müzikler Isınmaya belki başladı. dinlemek isterler falan Tabi ki İstanbul'un Türkiye'nin hani öyle bir havası yok şu an Evet ee, şey, e, Gerçi bu akşam biraz ritmde, hani Şimdi tamam bu ağır yavaş bir parçaydı ama ritm genelde yüksek bir program Hı hı. Yani evet, evet. genelde ritimli bir playlist yani Brian Yenon müthiş yükseltmişti hani harika bir yere çıkartmıştı ama bu bambaşka bir yere çekti yani çok güzel yani bunun bağlayacağı yerde noktada çok başka olacak yani şimdi hı hı. o zaman hazır lafı gelmişken söyleyelim buradan Merzbow ve Consumer Electronics'in birlikte çalışması Horn of the Nasıl söylemeliyim bunu? Own of the God? God bilmiyorum öyle bir şey herhalde. Ama tanrı anlamına gelen e, God evet, değil evet. yani. Tamam, ee, şey şöyle bir bilgi vereceğim sadece. Hı -hı. Bu albüm 95'te çıkmış ve Mersbo'nun e, 95'te çıkan 5. albümü. Yani bu böyle çok böyle bir yani, evet, evet. çok fazla. Bir ay içinde de çok fazla şey yapabiliyor <gülüyor> ama ya yani 350'ye aşkın albüm var. Evet. Şöyle bir şey. Bu Consumer Electronics ile ilgili araştırma yaparken aslında işte ismini kurulurken White House olduğunu, işte Philip Best tarafından kurulduğunu falan görüyorum. Sonra Power Electronics ismini de kullandıklarını görüyorum. Oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor onlarla ilgili bir şeylere bakmak. Pardon Hı -hı. <gülüyor> Ama e, Merzbov'u zaten biliyoruz Masami Akita Japon Noise ve elektronik müzik sanatçısıydı Peki ee, Black 2.com'dan sonra O havayı da hani Konuşarak daha fazla Hı, boğulmadan da evet, evet. Merzbow'un Ve Consumer Electronics'in Korea e, Evet lütfen <gülüyor> Pardon O zaman albümün adını deneyeyim bir daha söylemeyi. peki Horn of the God albümünden Korean Comfort. Ruff, ruff, ruff, ruff, ruff, ruff. Erzbaba ve Consumer Electronics'den dinledik. Korean Comfort. Hmm, evet ama olsun. Feryal yapacak diye. <gülüyor> evet. Gerçekten. Çarşkınlık <gülüyor> Karar içerisinde. Kararlar yapmıştık. Şey. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına <gülüyor> sağlık. <olun. gülüyor> ama çok güldürdü. <gülüyor> tamam. Komik oldu. O zaman ben hemen bir parçaya gideceğim. Yok yok. Hani toparlayırız tamam. ne olacak? Tamam, toparlayalım. Canım. Sen yapana sensin. Ne onunçu. Şimdi daha basacaksın 65 Days of Static'ten bahsetmen şimdi gerekiyor. Hı, evet. Hatta e, şimdi iki tane İngiliz grubu art arda ar dinleyeceğiz. Hı hı. Yani ilk 65 Days of Static um The Distance and uh, mechanized uh, glow of Eastern European dance parties adlı albümün ikinci single a, Pardon pardon bu e, söylediğim bir daha adını söylemeyeceğim The Destruction of Small Ideas albümünün ikinci single'ıydı 2008'de yayınlanan ve bu single'dan, son bu single'ın son parçası olan Antic Hyper Mal dinleyeceğiz ilk olarak ardından işte o ikinci İngiliz gruba geçeceğiz Portishead. onların da 2008'de çıkarmış olduğu Third start albümünün ee, Meşingan adlı parçasını dinleyeceğiz Bu albümün şöyle bir Bir enteresanlığı var Resim olarak yayınlanmadan Yani basılmadan önce Last FM'de yayınlanmış Ve 24 saat içinde 3027 bin kişi Girmiş sayfasına ...bu bilgiyi ya. vermek istedim. <gülüyor> Önce bir ne diyeceğimi bilemedim. Ama yani, yani internet araştırırken... gerçekten evet, çok ilginç bir evet. bilgi olduğunu vurgulardım ama yok. Benim ilgimi çekiyor böyle şeyler. Enteresanmış, acayipmiş. Ya bence ama 24 saat içinde yani bu kadar çok... Bu bilgi bana, bana çok... en azından çok kişi geldi. Kesinlikle bu bilgi bana çok gereksiz bir bilgi hatırlattı ama oldukça da komikti işte. Evet. Ee, şey... Radiohead'in son albümünün çıktığının bilgisi geldiğinde herkes internete saldırdı ve fake bir albüm dinlediler. <gülüyor> Sonra aa gerçek değil mi iş falan diye. Bu hikayeye benzedi ama bu seferki gerçek albümün <gülüyor> dinlenişi tabii ki de yani. Evet. Uh, 65 Days of Static'in parçası daha böyle bir hani böyle bitleri falan çok belirgin. Böyle tak tak ilerleyen bir parça Portset daha, daha böyle bir köşeye çekiliyor ve nasıl diyeyim böyle bir <gülüyor> yumuşatıyor yani programı da yumuşatacağını düşünüyorum parçanın ismini meshingan olmasına rağmen peki dinleyelim o zaman ilk önce 65 Days of Statik'ten Antik Hypermold ardından Portsetten Machine gun. Beep. <tell noise> Five Days of Static ve ardından Portishead dinledik. Antik Hyper Mall ve Michigan'da parçaları. Evet. Böylelikle programın sonuna geldik. Geldik evet. Şu ıı, böylesi gürültülü bir parçanın üstünde o duyduğumuz pırıl pırıl ses yani o tezat çok iyi geliyordu. O sesin sahibinin de adını söylemek istedim o yüzden mesela hmm. but Gibbons'a aitti o ses yani bu benim çok hani kulağıma o daha çok çarptı ve ondan hmm. çok hoşlandığım için bir şey istedim. çarptı bu son çaldığımız 4-5 parçada yine böyle sürekli tekrarlama var parçaların sonuna doğru sürekli bir bu nakarat tekrarı gibidirle ee, melodi yani, tekrarı gibi. Mi? Evet yani onun gibi bir şey. Ya da hani bir şekilde çözülüyor aslında ama hani o çok çözülme çok yavaş oluyor. Mesela bu son parçada da e, e, parçanın sonuna doğru işte o snare'nin bitleri tam oturmuyordu. Ee, hani böyle çok kaçık. Bilmiyorum Ve bana şey düşündürdü hani Bir parçanın sanki başından beri e, Çok yavaş çözülüyor da Biz hani yavaş olduğu için Anca sonunda anlayabildik o e, şeyi, O genişlemeyi genişlemeyi hmm, Diye öyle bir düşündüm Evet peki Son grubumuz kimdir The Locust The Yani Locust. yükseltip düşüp Yükseltip düşüp Şimdi hani Ne diyeyim hani Tabiri caiz deyip böyle Ağır bir şey söylemek Böyle bomba gibi diyeyim böyle hafif olsun Acayip bir bitireş olacak Gerçekten de The Locust'un parçasına Çok ihtiyacın Yani gittim. öyle dinledim öyle Yani Bu benim iddiam değil Yani Locust'un parçasından gelen bir şey Peki ben Locust'u mu almaz edeceğim? Senden bilgi bekliyordum onunla <gülüyor> ha. ilgili. Yani fazla bir bilgim yok. Yani çok tanımıyorum aslında grubu. İşte Kaliforniya'nın Sence Eroğlu. Bir grubu. Grindcore grubuymuş. Ha şimdi sen orada açınca hatırladım. Ya. Yeah. Sahnede Sonra değişik bundan... değişik kıyafetler. Evet. Gibi. Yani sahne şovları da çok... Hmm, ön plana çıkıyor. Dikkat çekiyorlarmış evet anneşi oğlanıydı. Evet yani buradan da yani çok işte Wikipedia'da açtığın o sayfadan da çok enerjik olduklarını anlayabiliriz aslında. Yani şimdi çok enerjik bir parça çalacağız ve programı böyle bitireceğiz. Programın sonuna geldik. İyi geceler diliyorum ben. Hı -hı. Ben de şimdi iki geceler diyeceğim ama Parçamızı hı -hı. anons etmeni bekliyorum evet, Ondan güzel. önce şey diyeyim Program playlistini ve kayıtlarının podcastlarını Organize Gürültüler nokta Tamlar nokta komdan Bunlara evet. Ve hı -hı. Şey diyeyim? Yani Download edilebiliyormuş galiba değil mi programlar Hı hı evet içeriden stüdyoya girip bize selam veriyor arkadaşlarımız da biz o yüzden gülümseyiyoruz canlı yayında kostümler Peki, giyip gözlükler takıp çok eğlenceli bir modda şekilde içeri girdiler <gülüyor> güzel oldu onlara da selam verdikten sonra iyi geceler diliyorum evet ben de iyi geceler dileyim ve onu söyleyeyim bu parça dilokustan dinleyeceğiz ve well, albüm Monkeys Uncle adlı Albümden Wizards of War İyi geceler